Bismillahirrahmanirrahim Tevbe 101 Çevremizdeki bedevilerden münafıklar vardır. Medine halkından da. Kim onlar nifak üzerine diretirler ki onlar nifak üzerinde diretirler. Siz bilmezsiniz onları biz biliriz. Onlara iki kere azap edeceğiz. Sonra da onlar daha büyük bir azaba döndürülecektir allah Teala elçisine Medine çevresindeki Arap kabileleri içinde olduğu gibi bizzat Medine halkı içinde de münafıklar olduğunu haber veriyor. Onlar nifak üzerine diretirler ve nifakta devam ederler. Değilmiştir. İmam Ahmet diyor ki bize Muhammed İbni Cafer'in Cubeyr İbni Mutun'dan rivayetine göre o şöyle demiştir. Ey Allah'ın elçisi onlar sanıyorlar ki mekke'de bizim için bir ecir bir mükafat yok. Ali Silatü vesselam siz bir tilkinin de olsanız bile sizin ecirleriniz mutlaka size gelecektir buyurup başını bana doğru eğdi ve muhakkak asabım içinde münafıklar vardır buyurdu. Bunun anlamı münafıkların ve yalan haberleri yayanların bazı sıhhatli olmayan sözler yaya bilirler. 102 Diğer bir kısmı da günahlarını itiraf ettiler. Onlar iyi ameli kötüyle karıştırdılar. Onlar ki Allah onların tevbelerini kabul eder. Muhakkak ki Allah kafurdur, rahimdir. Allah subhanahu ve teala harpten yüz çevirerek yalanlama ve şüphe ile savaştan geri kalan münafıkların durumunu beyan ettikten sonra savaştan tembellik, rahata düşkünlük sebebiyle hakka iman ve tasdikleri olmakla beraber geri kalan günahkarların durumunu beyan ediyor Bukhari'den gelen rivayette Semura İbni Cüdet naklediyor ve Vesselam Efendimiz onlara şöyle buyurmuştur Bu gece bana iki kişi geldi ve beni götürdüler altın ve gümüş kelpişlerden yapılmış bir şehre vardı bir takım insanlarla karşılaştık Yarısı senin gördüklerin en güzeli gibi yaratılmış, diğer yarısı da senin gördüklerin en çirkini gibi. İkisi onlara gidin ve kendinizi şu nehre atın dediler. Kendilerine o nehre attılar, sonra bize döndüler. Onlardaki kötülük gitmişti ve en güzel bir şekle, şekle dönmüşlerdi. O ikisi bana bu adın cennetidir, bu senin yerindir, evindir dediler. Ve şöyle devam ettiler. Yarısı güzel, yarısı da çirkin olan kavme gelince, işte onlar salih amel ile kötü ameli birbirine karıştıranlardır. Allah onları bağışlamıştır. Buhari bunu bu ayetin tersirinde nakletmiştir. Yüzük Onların mallarından sadaka al ki, bununla onları temizleyip arıtmış olasın. Ve onlara dua et senin duan şüphesiz ki onlar için bir sukunettir. Allah semidir alimdir. 104 bilmezler mi ki Allah muhakkak kullarından tevbeyi kabul edecek ve sadakaları alacak olanın kendisidir ve muhakkak ki Allah cevap ve rahimdir allah Teala burada Resulüne onların mallarından kendilerini temizlemek üzere sadaka zekat almalarını emrediyor. Ve onlara dua et. Onlar için mağfiret dile buyuruyor ki Müslüm'ün sahinde gelen bir rivayette Allah Rısın'a bir kavmin sadakası zekati geldiğinde onlara dua buyuruyordu. Babam zekati getirdi de Ey Allah'ım Ebu Evfa ailesine merhamet buyur diye nida etti. Başka bir hadiste Bir kadın ey Allah'ın elçisi bana ve kocama dua et dedi. Aleyhissalatü vesselam Allah sana ve kocana merhamet etsin buyurmuştur. 105 De ki işleyiniz. Allah, Resulü ve müminler işlediklerinizi görecektir. Ve görüneni de görünmeyen de bilene döndürüleceksiniz. O size ne işleyeceğinizi bildirecektir. Evet, Buhari rivayetine göre Ayşe annemizden gelen bir rivayette birisinin amelliği, amelinin güzelliği sen hoşuna gittiğinde işleyiniz. Allah, Resulü ve müminler işlediklerinizi görecektir de buyurmuştur. Evet. Yine Enes'ten gelen bir rivayette Ali sallallahu aleyhi ve Sonun nasıl olacağını beklemeden birinin ameline hayran olmanız gerekmez. Amel yapan kişi ömrünün bir zamanında veya zamanın bir parçasında salih amel işler. Şayet o amel üzerine ölürse mutlaka cennete girer. Dilaher o kişi değişip kötü amel işleyebilir. Bir kulda vardır ki zamanının bir bölümünde kötü amel işler. Şayet o amel üzerine ölseydi mutlaka cehenneme girerdi sonra değişir de salih amel işler allah Teala bir kuyun için hayır dilediğinde ölümünden önce ona hayır amel işletir ey Allah'ın elçisi ona hayır amelini nasıl yaptırır diye sordular da onu amel onu salih amel işlemeye muvaffak kılar. sonra da o amel üzerine onun ruhunu kabzeder buyurdu 106 Diğer bir kısmı da Allah'ın emrine bırakılmışlardandır. Ya onları azab eder veya tevbelerini kabul eder. Allah alimdir, hakimdir. Evet, bunlar tevbeden geri bırakılan üç kişidir. Murare İbni Rebi, Faf İbni Malik, Hilal İbni Uyeyiye. Oturup tembellik, rahata meyletme, korunma, meyve ve gölgenin hoşluğuna dalarak Tebuk kavzesinden geri kalıp oturmuşlardı. Bu geri kalmaları şüphe ve münafıklıklarından değildi. Onlardan bir grup Ebu Lubazi ve arkadaşlarının yaptığı gibi kendilerini mescitte direklere bağlamışlar. Diğer bir grup ise bunu yapmamış. İşte bunlar anılan üç kişidir. 107 ve 108 <gülüyor> Zarar vermek etmek, müminlerin arasını açmak ve daha evvel Allah'a peygamberine karşı savaşan kişiyi bekleme ve gözetlemek üzere bir mescit edinenler biz iyilikten başka bir şey istemedik diye yemin ederler. Allah şehadet eder ki onlar hiç şüphesiz, şüphesiz yalancıdırlar. Orada asla durma. İlk gününden takva üzerine kurulmuş olan mescit İçinde durmana daha uygundur. Orada temizlenmek isteyen adamlar vardır. Allah temizlenmek isteyenleri sever. Bu ayetlerin nüzul sebebi şöyledir kardeşlerim. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in Medine'ye gelmesinden önce orada Hazreti çıkarbilsin kabilesinden Ebu Amr el Rahib biri vardı. Cahiliye devrinde Hristiyan olmuş, kitap ehlinin ilmini okumuş ve cahiliye devrinde ibadet etmiş olup Hazret-i Hazret içinde büyük bir merkez sahibiydi. Ali sallallahu aleyhi Medine'ye muhacir olarak gelip Müslümanlar onun etrafında toplanınca İslam kelimesi en yüce olunca Allah Teala Bedir gün onları üstün kılınca lanetle Ebu Amr hiddetinden dilini gösterip düşmanlığını ishar etmiştir. Düşmanlara yardımcı oldu ve Kureyşli müşriklere Mekke kafirlerine kaçıp gitti. Onları ve Vesselam'a karşı harbe teşvik etti. Arap kabilelerinden onlara muvaffakat edenler toplanıp da Uhud senesinde Müslümanlara karşı çıktıkları zaman Müslümanların başına gelenler gelmiş Allah onları imtihan etmiş ve sonuçta güzel akıbet mükahiben olmuştu. Bu fasık her iki saf saf arasında çukurlar kazmış. Ali ve (s.a.v.) o gün bunlardan birine düşmüş ve yaralanmıştı. Yüzü yaralanmış, sağ alt çenesinin ön dişi kırılmış, başı yarılmıştı. Bu Ebu Amr savaşın başlangıcında kendi kalma olan Ensar'a doğru ilerlemiş, onlara hitap ederek onları kendine yardıma ve muvafakata meyledtirmek istemişti. Onun sözünü, sesini tanıdıklarında ey kâfir, ey Allah'ın düşmanı, Allah senin gözünü aydın etmesin demişler. Üzerine yürüyüp dövmeye kalkışmışlardı. O benden sonra andolsun kavme bir kötülük isabet etmiş diyerek dönmüştü. Mekke'ye firarından önce Ali sallallahu aleyhi ve sellem onu Allah yoluna çağırıp ona Kur'an okurdu. O ise Müslüman olmamakta direnir, inat ederdi. Firarından sonra Aleyhisselatü Vesselam imandan uzak kovulmuş olarak ölmesi için ona beddua etti. Bedduası da onu tuttu. Uhud'da iş bitip de Aleyhisselatü Vesselam'ın durumunun devamlı bir yükselme içinde olduğunu görünce Ebu Amr Hazreti Peygamber'e karşı yardım istemek üzere Rum kralı Heraklus'a e gitti. Heraklus ona vaatte bulunup ümit verdi. O da Heraklus'un yanında bir süre ikamet etti. O sırada oradayken kavmi olan Ensa'da nifak ve şüphe içinde bulunan bir gruba yazıp onlara vaatlerde bulundu. ve Vesselam ile savaşacak bir ordu ile birlikte onların yanına geleceğini ona galip geleceğini bildirdi ve durumu tersine çevireceği konusunda ümit verdi. Mektuplarını iletmek üzere kendisinin yanından gelecek kimselerin sığınabilmesi için bir yer yapmalarını emretti. Burası daha sonra onların yanına geldiğinde onun için bir gözetleme yer olacaktı. Kuba Mescidi civarında bir mescit inşasına başladılar. Yapılarını kurup tahkim ettiler. Bu kişi Aleyhisselatü Vesselam'ın tebuka çıkışından önce bitirdiler. Allah Resulü'nün gelerek mescitlerinde kılacağı namazda bu mescidi makbul saydığına delil olarak kullanmak üzere gelmesini ve mescitlerinde namaz kılmasını istediler. Bu mescidi sadece işlerindeki zayıf ve hastalıkların soğuk ve yağmurlu gecelerde namaz kılmaları için yaptıklarını söylediler. Allahu Teala peygamberini orada namaz kılmaktan korudu da şimdi biz sefere çıkmak üzereyiz. Fakat Allah dilerse döndüğümüzde buyurdu. ve Vesselam Tebük'te Medine'ye dönmek üzere yola çıktığında onlarla aralarında bir gün ya da bir günün bir bölümü kadar zaman kalmışken mescidi Dırar'la ilgili vahiy geldi ve ve bu mescidi bina edenlerin bu mescitleriyle ilk günden takva üzerine kurulmuş olan Kuba mescidindeki müminler cemaatini bölme ve küfür maksadı taşıdıklarını bildirdi. Allah ﷻ ﷺ Medine'ye gelişinden önce bu mescidi yıkmak üzere bir adam gönderdi. Evet, bu ayetler buna binaya inmiştir. Aleykümselam, wa rahmetullahi ve berekatu hoş geldiniz. İşte bugün bu ayetleri getirerek bunlardan kıyas yaparak Allah'ın mescitlerini namaz kullanan yerlerinde aynı şeylere benzetip kötü kıyas yapıp müminlerin inananların Allah'ın evlerinden uzak kalmalarına sebep olarak şeytanın maksadının hasıl olmasına sebep olan birçok zavallılar var. Allah bizlere hakkıyla meseleyi anlamaya idrak etmemizi nasip etsin. Hakkı hak birlik yaşamayı bizlere nasip etsin. Tekrar o güzel günleri bize geri ihsan etsin. Korkumuzu götürüp yeryüzünü bize emniyetli kılsın. İzzet versin, şeref versin. 109 ve 110 binasını Allah korkusu ve rızası üzerine kuran kimse mi daha hayırlı yoksa binasını bir yar kenarına kurup da onunla birlikte kendisi de cehennem ateşine yuvarlanan kimse mi? Allah zalimler grubunu hidayete erdirmez. Kalpleri parçalanıncaya kadar kurdukları bina kalplerinde kuşku kaynağı olmaya devam edecektir. Allah alimdir, hakimdir. Rabbimiz subhanahu ve teala binasını Allah korkusu ve Allah'ın hoşnutluğu üzerine kuran kimseyle, zarar verme, küfür etme, müminleri parçalama, daha önceden Allah ve Resulü ile harbedene bir gözetleme yeri olmak üzere, mescit yapan elbette bir değildir. Bunlar günahlarını bir yer kenarına kurmuş olup, bunun misali cehennem ateşindedir. Allah zalimler Kur'unu hidayet erdirmez diyerek, Allah fesat çıkaranların işini asla, düzeltmez buyurmuştur 111 muhakkak ki Allah müminlerin mallarını ve canlarını karşılığı cennet olmak üzere satın almıştır onlar Allah yolunda savaşırlar öldürülürler ve öldürülürler hem öldürür hem de öldürülürler Tevrat'ta İncil'de ve Kur'an'da kendi üzerine hak bir vaattır kim Allah'tan daha çok Ahdin yerine getirebilir? Öyleyse yaptığınız alışverişe sevinin. En büyük kurtuluş işte budur. Burada da Allah subhanahu ve teala canlarını ve mallarını Allah yolunda cömertçe veren inanmış kullarına bunlara bedel cenneti verdiğini haber veriyor. Bu akabe gecesi verilen ahde işaret eden ayetlerdendir. Abdullah ibn Revaha Ali sallallahu aleyhi ve kendin için dilediğini şart koşturmuştu. Ali sallallahu aleyhi sallam, için ona ibadet etmenizi ve ona hiçbir şeyle ortak koşmamanızı şart koşuyorum. Kendim için de canlarınızı ve mallarınızı ne nereden koruyorsanız beni de ondan korumanızı şart koşuyordum, koşuyorum duyurmuştu. Onlar bunu yaparsak bizim için ne var dediklerinde Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam cennet buyurmuştu. Onlar kazançlı bir alışveriş, alışverişi bozmayız ve bozulmasını istemeyiz demişlerdi. Bunun üzerine Rabbimiz muhakkak ki Allah müminlerin mallarını ve canlarını karşılığı cennet olmak üzere Katın almıştır ayetini indirmiştir. Evet. Ne kadar akıllı insanlar, sordukları soruya bakın, aldıkları cevap karşılığında takındıkları davran. Evet. Allah bizleri onların yorundan evresi. 112 Tevbe edenler, ibadet edenler, ham edenler, seyahat edenler, yıkı edenler, secde edenler, maruf emredenler, münker-i Allah'ın hududunu koruyanlar müminleri müjdele. Evet. Bu güzel sıfatlar ve güzel huylar mukabilinde Allah'ın canlarını ve mallarını satın almış olduğu müminlerin sıfatlarıdır. Onlar bütün günahlardan tövbe edenler, kötülükleri terk ederler, ibadet ederler. Rablarının emirlerini yerine getirirler ve ona ibadete devam ederler. Onların söz ve fiilleri bunlardır. Sözle yapılan amellerin en özeli hamdetmektir. etmektir. Bu sebeptir ki Allah'a hazze ve celle hamd edenler buyurmuşlardır. Amellerin en faziletliyse oruçtur. Oruç, yeme, içme ve cinsi münasebet gibi lezzetleri terk etmektedir. Burada seyahat ile kast edilen de işte budur. Bu sebeple seyahat edenler buyurulmuştur. Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımları da tahrimde ayetinde bununla nitelendirilmiştir. Yani onlar oruç tutanlardır. Aynı şekilde ruku ve edenler buyurmuştur. Bununla birlikte onlar, Allah'ın yaratıklarına fayda verirler. Marufu emretme, münkerden nehyetmek suretiyle, Allah'a itaatta onları inşaat ederler. Zira onlar, neyin yapılması gerektiğini, neyin de terk edilmesi gerektiğini de bilirler. O, helal kılma ve haram kılmasında, Allah'ın hükümlerinin hududunu, muhafaza etmektir. Bu muhafaza hem ilim hem de amel bakımından olacaktır. Onlar hem Allah'a ibadet eder ve hem de yaratıklara nasihat ederler. İşte bu sebepledir ki müminleri müjdele buyurmuştur. Allah bizi o müjdelenin kullarının arasına koysun ve bir razı olduğum o cennetin içine girdiği insanların içine Rabbim bizleri de zilhas eylesin amin Yarab'dır. 113 ve 114 cennem ashabı oldukları muhakkak meydana çıktıktan sonra akrada bile olsalar müşrikler için mağfiret dilemek peygambere ve müminlere yaraşmaz İbrahim'in babası için mağfiret dilesi, dilemesi sadece ona verdiği bir vaatten dolayıydı. Allah onun, Allah'ın düşmanı olduğu kendisine belli olunca ondan uzaklaştırdı. İbrahim çok içli ve halimdi. Evet. Bu birinci ayetin nüzul sebebi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın amcası Ebu Talip içindir. Ebu Talip ölüm döşeğine geldiğinde Allah Resulü Aleyhisselatü Efendimiz kendisine Ey amcacım bir kelime, bir kelime söyle de onunla sana yardım edeyim demişti. Ebu Talip ölüm anında kafasını dikmiş ve arkamdan koca karların beni kanamasını istemiyorum diyerek imanını ikrar etmemişti. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam çok üzülmüş ve muhakkak ki ben Rabbim beni uyarana kadar ona tövbe istifara devam etmeye devam edeceğim demiş ve bundan önceki ayetleri okuyacak olursak sen ona şu kadar tövbe etsen de istifarda bulunsan da Allah onu kabul etmeyecek mağfuret etmeyecek ayetini indirmiş daha sonra Kassas 56. ayette geçtiği gibi sen sevdiğini hidayet edemezsin demiş ve bu ayette de müşrik olarak öldükleri belli olduktan sonra ne bir peygambere ne de müminlere onlara tövbe istifarda bulunmak yakışı kalmaz demiştir. Bu da gösteriyor ki kim olursa olsun ister anamız ister babamız ister akrabamız isterse ömrü boyunca bize iyilik yapan insanlar olsun şirk üzerine öldü mü o insana karşı bir müminin tövbe istifarda bulunamamasıdır. Bu da gösteriyor ki kardeşlerim hislerdeki hal ve hareket naslardaki kayda alınmasıyla insanın Allah'a tevekkül etmesi ona boyun eğmesidir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bir gün Mekke, Medine arasında orduyla geçerken bir kabil kalıntısının yanına gidiyor ve oturuyor. Sonra başlıyor ağlıyor. Ağlayıp biraz orada durduktan sonra ordunun yanına geliyor. Ömer diyor ki Estağullah Aleyhissalatü Vesselam diyor ki "Size ağlatan nedir? Diyor. Onlar diyor ki Ey Allah'ın Resulü, sen bir mezar kalıntısının yanına gittin, oturdun, bir şeyler dedin, sonra oturdun, ağladın. Senin bu halini görünce biz de üzüldük, biz de ağladık. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? O diyor, anamın kabrid. Rabbimden ziyaret için izin istedim, verdi tövbe istifar için izin istedim vermedi de ona çok üzüldüm ve ağladım diyor. Evet. Allah'a açılan İstilatü Vesselam'ın burada anasının da şirk üzerine öldüğü sabitleşmiş oluyor. Mağfiret için izin istiyor. allah Teala ona izin vermiyor. Evet. Allah akıbetimizi hayır eylesin rahmetini bereketini üzerimizden eksiltmesin. Evet. Yine Ali ve vesselam efendimizden gelen rivayetlere baktığımızda asaptan birisi ey Allah'ın peygamberi muhakkak ki bizim babalarımızdan komşuluğu güzel olan, akrabalarına gelip giden, esirleri kurtaran, zimmilere vefa gösterenleri var. Onlar için mağfiret diyelim mi dediler? Aleyhissalatü vesselam, Evet Allah'a yemin olsun ki ben İbrahim'in babası için mağfiret dilediği gibi babama mağfiret diliyorum buyurdu. Da allah Teala cehennem azabı oldukları muhakkak meydana çıktıktan sonra akraba bile olsalar müşrikler için mağfiret dilemek peygambere ve müminlere yaraşmaz ayeti indi. Sonra allah Teala İbrahim'i mazur görerek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 Evet kardeşlerim, İbrahim Aleyhisselam, muhakkak ki sen beni taşlasan da, ben yine senin için Rabbim'den mağfiret dileyeceğim demişti. Bukhari'de gelen bu rivayette, İbrahim babasını çok kötü surette görünce, hani Rabbim beni mahcup etmeyecektin diyor. Allah subhanahu ve teala, onu hoşlanmayacağı bir şekilde gözüne gösteriyor. O sırtlandan hoşlanmıyor. Sırtını görünce, iğreniyor, tiksiniyor ve zebanileri onu alıp hemen cehenneme atıyorlar. Allah Azze ve Celle ben müşriklerin cennete girmeyi seni haram kıldım buyurmuştur. Burada hem İbrahim'in duası makbul hem de Allah Azze ve Celle'nin vaadi yerine gelmiş oldu. 115 ve 116 Allah bir kavme hidayeti erdirdikten sonra Sakınacakları şeyleri onlara açıklamadıkça dalalete düşürmez. Muhakkak ki Allah her şeyi bilendir. Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Öldürür ve diriltir. Sizin için Allah'tan başka bir dost ve yardımcı da yoktur.